Kardeşim artık Risaleleri ne elle ne de tekstirle yetiştiremiyoruz. Çok talep var. Risale-i Nurların matbaada basılması hususunda manevi ihtar aldım dedi. Ve talebesine sözlerin dahtüre edilmiş bir müsası ile birlikte 1200 lira verdi. Yıl 1954'te. Sayit Özdemir üç arkadaşıyla birlikte Ankara'da, Risale-i Nur'ları matbaada bastırmaya başladı. Tabi bu iş gizli yapılıyordu o günlerde. Dini bir eser bulundurmak, okumak, hele de basmak çok büyük bir suçtu. Böyle bir atmosferde ve imkansızlıklar içinde bir kitap Sözler Basıldı ciltlendi. Sayit Özdemir basılan bu kitabı alarak Üstad'ı ziyarete geldi zaman gelen talebesini kucakladı, kitabı da bağrına bastı, odada dönmeye başladı. Çocuklar gibi sevinmişti, dünyalar onun olmuştu. Şöyle diyordu, değil mi ki bu eserler, bu gelen gençliğin okuyup anlayacağı bir lisanla basıldı. Elhamdülillah, ben vazifemi yaptım ve kitabın fiyatını sordu. 25 lira ustadım dedi Sait Östmemur. Bir zaman cüzdanından 25 lira çıkardı. Talebesine verdi. "Ustam olur mu?" dedi talebesi. "Bu sizin kendi eseriniz. Hem bu işte sizin de paranız var. Bir de paramı vereceksiniz." "Evet kardeşim. Bu işte ihlas olması için kendi eserimi kendi paramla almam lazım. 25 lirayı verdi ve bir adet sözler aldı. Sonra şöyle dedi: "Yalnız her 25 lirayı verene de vermeyin. 25 kişiye okutturacağım diyenlere verin." Risale-i Nur'un asıl fiyatı buydu.